Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İbrahim o halde işiniz nedir ey elçiler dedi Biz dediler suçlu bir kavme gönderildik Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya Aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık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 onu da, ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Ahad kavminde de ibretler vardır. Onlara, kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Onlara, bir süreye kadar faydalanın denmişti.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 Yeri de döşedik. Ne güzel döşeyiciyiz. Her şeyden de çift çift yarattık ki, Düşünüp öğüt alasınız. O halde Allah'a koşun. Çünkü ben size onun katından açık bir uyarıcıyım. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size onun tarafından açık bir uyarıcıyım. İşte böylece onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen, O bir büyücüdür veya delidir dediler. Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. Artık onlara aldırma. Sen kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.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 Başlarına gelecek günlerinden dolayı Vay o kafirlerin haline Tur Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tur'a, yayılmış ince deri üzerine Satır satır yazılmış kitaba Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana Dolu denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır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 Sonra yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah kuluna vahiyini bildirdi. Gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu, Sidretül Münteha'nın yanında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 daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bilin ki Rabbin affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile, sizi en iyi bilendir. Bunun için,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 Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin? İşte bu, ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşan yaklaştı. Onu, Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız.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 bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir suyla göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuhu da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olana bir mükafat olmak üzere gemi,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 Hemen hayvan ağıına konan kuru ot gibi olu verdiler. Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? Lutun kalmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Bizde üstlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesi müstesna,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 O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir.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 Cennetlerde ve ırmakların kenarlarında güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göredir.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 Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. Şimdi, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rabbinizin huzurunda durmaktan korkan kimselere, iki cennet vardır. Öyleyken,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 Şiddetle sarsıldığı, Dağlar parçalandığı, Dağılıp toz duman haline geldiği, Ve sizlerde üç sınıf olduğunuz zaman, Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere, Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar, Önde olanlar, öndedirler, İşte bunlar, naim cennetlerinde, en yakın olanlardır. Çoğu, önceki ümmetlerden, birazı da sonrakilerdendir. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir. Karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır. Mayin çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, saklı inciler gibi iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Söylenen yalnızca selam, selamdır.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 ayrı biçimde yeni yarattık. Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık. Bütün bunlar, sağdakiler içindir. Bunların birçoğu, önceki ümmetlerdendir. Birçoğu da, sonrakilerdendir. Soldakiler, ne yazık o soldakilere! İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,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 bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu geri çevirsenize, şayet iddianızda doğruysanız. Fakat ölen kişi, Allah'a yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağdakilerdense, Ey saadaki, sana selam olsun. Ama yalanlayıcı sapıklardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzihle an. Hadid Suresi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 Bütünüyle Allah'ın elindedir. Onu dilediğine bahşeder. Allah büyük lütuf sahibidir.